Hazreti Peygamber, ümmetiyle birlikte Allah Teâlâ'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere, sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifi ile geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan, Düşünceli ve üzgün ayrılan efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan seniçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacak karanlıkta namazdan önce efendimizin yanına koştu ve ona, ''Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama Ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?'' dedim. ''Onu ne yapacaksın?'' dedi. ''Onunla insanları namaza çağıracağız.'' dedim. ''Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?'' dedi. Ben de ona ''Tabii'' dedim ve bana ezanı öğretti.'' dedikten sonra, ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh, rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin, namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal-el-felahtan sonra da iki defa, kadikamet-i salah, kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e, bu kesinlikle hak bir rüyadır. ''Hemen Bilal'le beraber kalk, çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de, bu şekilde namaza çağırsın.'' buyurdular. Ey bu mükemmel davetin,